Allah'ın izniyle onlardan 200 kafire üstün gelir ve eğer sizden bin kişi olursa onlardan iki bin kişiye galip gelir çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.